Her Erzan tiği gezeliğimden bıraktım. bırakma. Ee, sen kendi şeyin e, ne demiş, Metin Hızır'ın içinde sundun ama biraz daha açmak ve kavramak isterim. Ben şimdi bir Hirschman'ın gericiliğin retoriğini e, tekrar okuyorum bir yazı nedeniyle. Gerçek okuyup hiçbir şey yazmaya dönmedim ama neyse orada bu tepkisel tepkisellik üzerine özellikle gericiliğin retoriğinin oluşmasında tepkisellik üzerine işte şeyler bazı Fransız Devrimi döneminde ortaya çıkmış işte tepkisel üzerinden Fransız Devrimi'nin gericilik ayağının, ilericilik ve gericilik ayağının nasıl oluştuğu falan tartışmaya çalışıyor işte. Şimdi bu aktif reaktif şeyi özellikle bu yaptım. yaptı. Bir de üstelik sorduğun soruyla bağlantılı olarak bu şizoid devrimci güçlerle pronit faşist kutup arasında da böyle ikilikleri de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 bu masa kültürü oluşuyor. Herkes kaşık çatallar nereye koyacak falan tartışması oluyor. Bugün mesela yemek tartışmalarının en temel şeyi yemeğin güzel, binden önce yemeği güzel sunuyor musun? İşte kaşıklar çatallar doğru yer mi falan filan. O yüzden bir gerçekte akışkan bedenler mevzusu vardı bu. Şizoid de orada da aklıma gelmişti, sormuştu ama bir daha sormak. Bu gerçekten akışkanlık nasıl memnunum? Yani bu gerçekten çok...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 Yani bu Kant'ın hani, teoride mümkünse pratikte mümkün müyüz <gülüyor> gibi bir arzunun direk geliştiği arasını yoksa gerçekten bu olabilir mi? Yani bir tane tarihsel örnekler ve işte buradaki dizilim açısından şey yapmışlar ama ben bunu çok çok tatmin olamıyorum mesela, buna katılamıyorum. Ee, bu böyle bir soru aklıma geldi ama başka şeyler de var. Yani Satranç ve bov bu şey, oyunu ile ilgili bazı şeyler de var ama sıra gelirse arkadaşlar sormazsa ben sormak isterim bu konularla ilgili. Şey e, ben tabii çok döreş bilmiyorum e, çok da dışındayım sadece e, şey olmasın diye panelin diyaloglar kitap okudum fiil tabiyle işte onda doktora yaparken falan e, tabii oku, okuduğunda da genelde bana çok uzak e, birisi olduğunu ben de e, çok eskiden çok daha ortodoksum.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 bu benzerlikler mevzusu, metafor, alegori, işte bunların kökenleri, işte imgeler, simgeler, kavram. Bunların hepsi aslında yani Hegel'e çok kızıyorlar ama yani Hegel'ci bir tarz. Yani şey, olmak olmaksızın bir şey yapmak mümkün değil. Kendini kavramak mümkün değil. Dolayısıyla deneyim sen yaşıyorsun, tekillik içinde yaşıyorsun ama o tekilliği kavramak istediğinde bir dolayım olarak karşına bir şeyler çıkıyor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 ele geçirmiş gibi olmuyor muyuz? Ben bu konuda çok böyle kafam çok bulanık. Ee, neyse bir soru daha var onu da dinamışlara sorayım. Arkadaşların aklını şey yapmamış oluyor. Ya Ben ee, şeyle ilgili kısacık olarak söyleyeyim. Biraz sorular biraz... Yok, yok. Daha, Kafam karışıklığından kaynaklı olarak Benim de hani kendime sorduğum evet. sorular başka cümleden. Evet. Ee, şimdi şey, mesela bu akışlar meselesinde... E şeyi düşünelim mesela altıncı yüzyılda İstanbul'da işte 500 bin kişi yaşıyordu. Justinian ve bazı diye bir şey işte viral e, bir akış gerçekleşti. İşte 244 bir kişi ölmüş kayıtlara göre. Yani hani demek istediğim e, tarihsel bir e, tarihi biçimlendiren e, akışları da kast ediyoruz. Mesela burada hani e, işte Roma İmparatorluğunun yıkan nüfusların akışını düşünebiliriz mesela. İlkel, teritoriyel bir yaşamdaki avların akışlarından bahsediyoruz Yani o toplumun sosyusu hangi güçlerle kuruluyorsa oradaki akışlara bakmak gerekir. Mesela işte şu anda kapitalist makinenin yarattığı savaş dinamini bize yaşattığı nüfus akışlarını düşünebiliriz. Şimdi mesela işte bundan bir ay, bir buçuk ay kadar önce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 işte parçalar diyoruz. Bunu aslında kapitalist makine gitti, Hintli'nin ayin müziğini kayıt teknolojisini kullanarak, yani kayıt aksiyomatikleri kullanarak, reklamcılık aksiyomatikleri kullanarak aldı ve onu bir e, değişim değeri biçiminde yeniden örgütlülerek piyasa mantığına sundu. Şimdi asıl şizoid güçlerin e, meselesi bu yeniden yerli yurtdulaştırılmaya direniyor olmalı.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 yeniden işte İstanbul dünyanın en kalabalık şehri oldu birkaç yüzyıl içerisinde çünkü kendi konatsu bir şehir olarak kendi varlığını sürdürme işte çabası onu yeniden var etti. Şimdi asıl işte buradaki dinamik bu akışların nerede kilitlendiği hangi akışların hangi ayrılıklarla kilitlendiği ve hangi mekanizmaların içerisine yeniden gömüldüklerine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 Hiçbir şekilde tam olarak edimsel tarafından tüketilemediğine dair bir yaklaşım var. E, bu yaklaşımı da işte problem-çözüm ilişkisinde falan görüyor. Hatta bu nokta mesela, e, Marx'la e, farklılaştığı noktalardan, kritik noktalardan bir tanesi çünkü insanlık önüne çözemeyeceği bir problemi koymuş ve yani böyle... Mesela ama şöyle bir şey, sürekli gelecek, şey, gelecek zaman kifinde konuştum. Evet. Mesela bunu da muhtemelen dayanak olarak... Işte, ee, 6. yüzyıldan örnek verdiğine göre bir tarihsel tecrübenin sana verdiği yetki ya da dövöz'e verdiği yetiyle bir şey olarak nedir? Bir projeksiyon, vaat olarak aslında konuşuyoruz. Ben işte bu vaat şeklinde konuşmanın Ütopya'yla çok ilgili olduğunu ee, ve bunun bir sıkıntısı olduğunu Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ee, geçen gün ben ser yayıncılıktan bir şeyle ilgili olarak bir kitap almıştım. Cumhur, cumhur, e, cumhuriyetçiler biraz daha cesur olmalısınız deyip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 ya i̇lla bir dine ihtiyacınız varsa pagan dinleri seçin. Ama dine ihtiyacınız yoksa paganları seçerseniz en azından neyle başlayabileceğinizi bilirsiniz. O diğer dinleri seçtiğinizde ki Roma'ya girdiğinde Roma çözünürlük Roma'yı aldı, yuttu ve mahvetti. O bütün taraf güzel şeyleri gitti mesela. Şimdi e, tabi bu törelerle ilgili bir yer işte ilan cezası vesaire falan filan onunla da ilgili böyle doğayı örnek almakla ilgili. Mesela enses yasasını külliyen karşı geliyor. Diyor ki Doğada böyle bir şey yok. Hayvanlar dünyasına ait. Ve e, uygarlık, işte böyle bir yasak üzerinden kuruluyor. Bunu artık bu kadar muhteşem bir devrim yapmışsınız. Mesela bundan kaçınmayın diyorum. Bu ensesle ilgili bir şeyleri falan sürdürmenin gereği yok. Bunlarıyla lazım. Mesela yüksek fonda, insanın böyle tüyleri diken diken eden, yani mesela hani sen, senin örneğinden hareketle söylüyorum. E, meme çocuk, anne ile çocuk arasında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 bizden bağımsız olarak bizden önceli olarak var olmuş olmasıysa sayfaladım. Mesela sadık o tavrının yani başka bir bir yeni şeyler de var söyleyin. Cumhuriyetçilere ve devrimcilere huzur. Aksi takdirde devrilmeyeinecek kur diyor. Siz korkakça yürüyorsunuz bu işimizi. Şimdi benim merak ettiğim şey bu. Bir gelecek vaat ya da ya da gelecek ya da bir çok iyi neyse bir çok iyi olmaksızın umut Düşüncesini devreye sokmaksızın, gerçekliğin kendisi içinde bu, tamam, yurtüel olanı çökertecek bir edilmiserdik yok mu? Yani en nihayetinde bir uç kalıyor ve sonra yaşam tekrar etkizleniyor. Ama biz yaşamak isteyenler ne yapacağız? Şu anda yaşamak isteyenler ne yapacak Yani çünkü o zaman geriz ekipine gerek yok. Ben şimdi halletmek istiyorum bu işi. Yani daha sonraki örneklerde de <gülüyor> kayıtlar <gülüyor> olduğu için ciddiyorum. <gülüyor> ne şey işte? <gülüyor> Anlatabilir miyim ben? Ben yani şey, çok yani, çok evet. güzel anlattım hani. Evet. Ee, aslında şey Arkan hocamın edebiyat konusundaki şeyin hani vurgusu ve orada yaptığı açılım bana şunu düşündürdü. Şimdi gelmekte olan halk diye bir şey evet. kullanıyor sadece bu bu şimdi ya da gelecek olan halk bilmiyorum. Şimdi bu geçmiş şimdi gelecek tipindeki gelecek halk değil ama yani şu, şöyle mesela e, Kalbino'nun görünmez kentlerinde e, bir tane kent var ben çok seviyorum o kenti hatta kendi o kentin yurttaşı olarak işte kaydedildim. <gülüyor> Lodomya bu kentin adı. E, şimdi burada Kalbino nasıl bir deneyim sunuyor bize? nasıl bir düşünce sunuyor şimdi Lodomya kenti bütün kentlerden farklıdır çünkü her kentte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 ya da işte şey bir deneyim olduğunu düşünmüyorum mesela bu, burada Calvino e, üzerinden, kalbinin e, e, işte e, ifadesi üzerinden beliren şey aslında insanların binlerce yıldır yaptığı bir şey. Henüz doğmamış olanlara yar açabilir miyiz? Yani henüz gelmemiş olan, henüz baskılanmamış olan, bu sende bende nasıl filizlenir? Burada nasıl filizlenir? Bu şimdi ve buradanın sorusudur. Hani ihtiyacılıklar biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Hani.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 ee, bir şeyi savunurken ya da işte burada konuşurken, tam da konuşurken hani, e, nasıl başka konuşma biçimlerini deneyimleyebilirim sorusunu sormamı gerektiriyor falan bana bu. Yani, bu şimdilik böyle bir performatif bir şey olarak yanıtlayabilirim. Şey, e, bu sizin biyopolitikal kitabınızda editörü olan Umur Kartal, işte şeyde, onu aslında e, Bora yaptığı bir şeyi yapıyorum çaktırmadan yani o dönünce gibi bir şekilde. Yani bütün bu polisiyeti yani bir tarafa tarih diye bir şey var kardeşim. Yani, gibi. Yani dolayısıyla e, asıl çerçeve birden gelen bir e, tarihtir. Biz ister istemez onu referans alıyoruz. Öyle değil mi Ama gibi bir şey. Şimdi bunu söylememin nedeni de hem o biraz önceki soruya da, ya da ikili soru, bir tanesi soru değil de temas gibi bir şeydi. E, Deleuze Guattari'nin ilişkisi işte. Tabii Guattari bir terapist falan. E, lakan'ın ehliyet edrisinden falan geçmiş bir adam. Şu bu e, ve ya bu makine e, olayı onun yani <gülüyor> tamam mı? Peki Deleuze olayı ne? İşte böyle gözleri açılarak bir söyleşi sırasında şey diyor. Ya bu göçebe olayı. Bu göçebe olayı da diyor. Yani ben hatta şaşırdım. Yani takmış bir göçebe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 Yani tutarlı bir şekilde, çok uzatacağım için demiyorum da, bakalım ilişkileri kurabilecek miyim anlamda. Öteki de karısı, dediyorsun. Funny, dediyoruz. Ondan da hiç kimse bahsetip kazanır. Yani işte İngiliz edebiyat tarihçisidir. Ondan sonra ve e, muhtemelen okumun sevgini <gülüyor> şekillendiren bir insandır. Ne okuyorsun, bugün ne okuyorsun? Nathalie Sorot, of. sen okudun muyu Yo, know, al oku. Bundan sonra Nathalie sort Şöyle of. şöyledir, Nathalie Sorot böyle. Oradan evlerine selam seviyorum. Bir yer değişiyor. Yani biraz deden size bu karı koca ilişkilerinde bir şey. Yani, bu atarıyla mükemmel bir kilo olduk. 30 senedi <gülüyor> bu kadınla yaşıyordu. <gülüyor> yani... Bizden bir not vermez Yani o edebiyat zevkinin, debilözünün daha önce oluşmuş olma ihtimali yok. Yani yok. Çünkü niye bahsetmiyorsun? Klasik Fransız lise eğitiminden geçmiş. ya, yani Proust. Ulan Proust'ta hepsi okudu zaten. Yani onu demek istiyorum. Ya da Russell. Russell'yı okumayan birisi <gülüyor> çocuğu var. İyi de yani sen William Burroughs'u kimin elinde gördün değil mi yani? Böyle bir durum var. Böyle çıplak, şöyle, mutlak, şölen. Neyse <gülüyor> böyle bana, bana bir dönük. Ee, şimdi tabii bak bunu gördüğüm için ben bu nasıl bağlayacağım diyor. Şöyle bağlamaya çalışacağım yani. Bu e, dolayımsallık ve işte Hegel. Ama aslında Hegel haklı değil mi? E, ve senin söylediğin aslında sen senden bir tür aslında Hegelliyen Hepimiz hegelleyen değil mi? Gibi. E, o kadar değil hani, ama <gülüyor> <yana yazıyor> sanki. <gülüyor> Dün var. gün herkes olacak gibi. Öyle. Fakat Hegel ilgili büyük yani benim tabii. Haşa, müstahkemler, <gülüyor> ileri geri konuşmak istemem ama e, yani edebiyat e, beğenisinin çok zayıf oldu. Yani herkes söyler bunu. E, mesela şimdi bugün edebiyat olarak görülen bir şey, ya bugün de değil. Ya Schiller'in yazdığı şeyleri bile beğenmiyorum. Yani daha doğrusu edebiyatta deneyimden açık olan bir arkadaş hiçbir zaman olmadı. E, hiçbir zaman da sevmedi. Ama yani Dölüz'deki hikaye şu en azından o çerçevede işte yani şiir dil bilimi ondan sonra bu işte göçebelik savaş makinesi üzerinde antropolojiyle kurduğu ilişki şu bu ona benzer taktikleri yani edebiyat üzerinde e kullanıyor diyelim edebiyat içinde kullanıyor ve eee işte kaçış çizgisi diye bir şey uyduruyorlar mesela. Artık onun ikisi mi uydurdu? Kaçış çizgi, <gülüyor> skatlerim mi uydurdu? Ama o uydurma çok koyucuk oturuyor. Çünkü bir süre sonra, yani işte elimizden kaçan, tutamadığımız üretilen bir şey var. Dolayısıyla aslında dolaylanmamış, hala dolaylanmayı bekleyip beklemediği de hani mecbur bir şey ve bunu. Eğer edebiyat göstermesiydi görmeyecektiniz. Şimdi ne dolaylıması? Yani görmeyecekti. Sen böyle bir şeyden ha haberim bile olmayacaktı. Orada öyle insanların bulunduğundan filan. Yani şimdi ne bileyim? Kalkıp birileri bir gemeye atlayıp bilmem nereye Sonra da o insanları silah soruları yani. bu tarafa tekrar getirmeseydi, orada öyle insanların yaşama olma yaşanması ihtimalini düşünmeyecektiniz bile. Yani hangi dolaylıması? Ve yani demek istediğim o. Bu işte hakikaten ciddi bir buluş alanı ve öngörülemez bir alan. Şimdi mesela modern fizik ve matematikteki şeyleri, yani bu arada hezarfen bir adam mesela, e, Hegel. Yani mineral ojiden bilmem neye çalışmadığı bir şey yok. Yani şimdi mesela sağ olsa, e, <gülüyor> ya gerçekten ne oluyoruz olacak? Yani şimdi sicim teorisi diye bir şey var ya. Ona yani anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten... E,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 80 yıl sonra doğrulanabildiğinin görüldüğü bir eee ortam oluştu. Demek istediğim de fakat sanki hani ben böyle klasik böyle edebi şey işte Juller ne olmasaydı <gülüyor> siz daha çok bekardınız. Beyf meng falan. Onları kim düşündü? Juller'ın o piyen çocuklar düşündü ki. <gülüyor> hani böyle ilkokullar ama ya tamam basit basit ama Bias BMK var neticede böyle düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Halkı bekliyoruz, bilmem ne yapıyoruz. İşte buradan eve gideceğiz, evde işte yemek gideceğiz, bilmem ne yapacağız falan filan. Ama tutunduğumuz şey, bu fikirler, bu fikirlerin çoğu da tuhaf fikirler. Biz o tuhaf fikirlere tutunuyoruz. Ve o fikirler olmasa aslında ayakta kalamayız. Bu çok basit. Ölürüz yani. Yani ölmememiz gerekiyorsa, o zaman o fikirleri üretmeye, onun üretildiği yerlere... E, göz kulak olmaya, işte ne kadar gücümüz yetiyorsa cesaretimiz buna yani sanki işte e, tarihle ilgili fikirde de bu siyasetle ilgili bir anlaştığı da şöyle bir şey var. O parti, herkes aynı insan olmalı. Aynı derecede cesur olmalı. Aynı şeyi aynı zamanda istemeli. Ve yürüyün kalkın gidiyoruz dedi. Bunun dışındaki herhangi bir şey korkaklık, adilik, ya işte ama ya Stalin bunun şeyini çıkarmadı mı? Yani herkesin üzerine kireç döktüyordur her yani sonuçta. Sen öyle değilsin, sen de öyle değilsin. Sen de öyle değilsin, toplayın gibi. Yani e, ama şeyi anlayabiliyorum tabii. Yani böyle bir e, yılmışlık fikri. ya yani sanki işte Dölöz falan gibi tipler ya da bu posyapı savcılık, posyapı savcılık diye aynı şey tekrarlanmasını zaten bir yerine Bu adamlar bize bir e, han hayal e, pazarlıyor yani. Aslında dolayısıyla da onun, onun için bir alan açılmasına şey var. Herkesin de burada işte oturup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 Haksızlık etmemek gerekiyor. Yani o alanı doldurmak için çok ciddi yemek sarf ediyorlar. O işte Deleuze ve de Bahtere, de, de böyle işte hani gözleri kan çanağı gibi olmuş da geliyor falan filan. Adam hani yalnız kalıyor o ifadeye bir şey diyelim o gramatik düzeni kurabilmek için ee, hayatını başka her şeyden bağımsızlaştırıyor. Hiç de iyi bir şey değil. Hiç değil. Arka, yani, <gülüyor> siz doğru düzgün bir şey okuyabilirsiniz diye. <gülüyor> adam buraya gelmiyor bu akşam. <gülüyor> yani, bazen hayatını okuyun abi. Yani Demek istediğim Hegel bir okusa, iyi olur bence. Yani e, o, onun öyle bir e, şeyi var. Esnitlik derslerinde mesela geçiştiriyor. Evet. Çok büyük bir adam. Yani, gerçekten Acayip bir şey alıyor bir, e, zamansal hatta mekansal yolları böyle zihninde filan ama ya, durup bekleyecek zamanı yokmuş gibi e, bazı şeylere hiç e, özen göstermiyor. Yani burada da cayizatıklar çıkıyor. Anlıyor musun? Şey yaptığım şey şuydu diyor e, geldiği gibi hakkının payı üreticisi <gülüyor> gibi zaten benim de çok şey yaptığım biri şey yok şey, ama Hegel'i şey de şey, yapıyorum yani şey <gülüyor> sana, evet. sen bayağı bunlarla şarpımsın da <gülüyor> şöyle <yaptırsın gülüyor> şey, şimdi Hegel hep bir dolayım aracılığıyla gerçekliğin açıklanabileceğini şey yapıyor yani daha doğrusu şöyle diyelim Platon'da da varlık yani üzerinde varlık hakkında konuşurken sonuçta imajda bir sezgisellik denilen bir şey var ilcü işi entelektüel sezgi denilen bir şey var Kant bunu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 ne söylediğini anlarsınız. Sonuçta bu klasik filozofları kavramak çok zor bir şey değildir. Dışarıdan bakanlar açısından olağanüstü zor bu. O gidince bir süresiyonu kavranabiliyor. Çünkü psikotiklik kendi içinde kapalı bir evren yaratıyor. Dolayısıyla kimin neyle, ne ile nasıl bağlantılı olduğunu çözmeniz gerekiyor ki o dil çözebilirsiniz. Aksi takdirde o sirk kapalı bir evren. Ucundan kenarından zor belan tutabilirsiniz. Neyse uzatmayayım hikayeyi. Yani sonuçta dil bir dolayı. Şimdi oysa ki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 bir tür dış bir gerçeklikle e, ilişki içinde e, harmonik ya da uyumlu olmak. Bir de dahası bir, bir grup iç varyasyonunu türettiği, o iç varyasyonların sürekliliğinin oluşturduğu bir şey olarak düşünmek gibi iki model kurabildik. Ve ayrıca, tabii ki Dirluz'un e, at koşturmaya çalıştığı şey, bu ikinci modelin içi olacak. Varyasyonların sürekli üretilmesi, Daniel Smith'in ve varyantlar arasında seçim yapılabilmesi.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 Bu çok ciddi bir soru. Çünkü e, yani Afrik'te bir soru. Onun için de işte hani Badyo'yu onun için kıyasladım. Ya edebiyat diyor.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 Ne demek kardeşim? Yani bir şey varoluşunda var dirilir. Hayır. Bir şeyin direnmesi onun var oluşundan vazgeçmesiyle e, şeydir, paralel. Şimdi bu ikisi arasında yani aksine irade varoluştan vazgeçme gücüdür. Onu sakınma gücü değildir. Onu yok etme ihtimalidir falan gibi böyle bir şey dediği için o çok aşırı muhafazakar falan bu. Yani konumu da bir miktar muhafazakardır. Yani bunu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 Yani böyle bir ihtimal demek istediğim yani. İşte Fizikçiler böyle şeyler konuşuyorlar. Singularity dediği mı? madde geldi, madde gidecek. Ve hiçbir şey değişmeyecek bir daha. E niye sürekli bir o değişecek, bu da dönüşecek filan? Nereden çıkarlar? Nerede bunun matematiği? Yani ispatla. Yani o, o, o ciddi bir soru. Yani, yani onunla deriz, işte Yani şu, hele bugünkü matematik ve fizik de ne kadar e,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 tipler var hocam. <gülüyor> evet. Haş. Şey. Protein yok konsunuyor. Yok. içmeye yasak. <gülüyor> Bütün <gülüyor> e, o zaman ben bir iki soru daha sorayım mı? Ya şey, e, bu satarza ilgili örneğe bir soru yönetmek istiyorum şimdi. Bugün bir öğrenci geldi hocam dedim 6. yıl. 7. doğru yolculuk yapıyorum. beni geçirir misin? Çay ısmarlarsan geçiririm bunları. <gülüyor> çay, çaycı zaten kopiste gitti çay gitti. <gülüyor> Yok dedim ya bu çaydan bahsetmiyorum ben başka çaydan da başka bir şeyden bahsediyorum. Köylüler tavuk ister, yumurta ister falan. Ben de aklıma gelden çay geldi. Çay iyi ama daha başka bir şeyler daha isteyeceğim. Yani. Çocuk kümemeye başladı. Ne iş yapacağım, ne iş dolduracağım? Polis olacağım falan geçemezsin, mümkün değil dedim. Çünkü bizden mezunu iki tane mersef eden mezunu iki kişi geçen Diyarbakır'da öldü. İşte o bir çatışma matışma meclisinden falan. Dedim ki, ben senin ölmene gözlüğümü almam. bu arkadaşlar var, artık engel olacağım yani. Çünkü çatışmaya gideceksin, bir şey olacak. Bapa, Çocuk olur mu hocam, bilmem de falan. Taklığı atıyor. O da ki, sana bir tane e, kitap öneriyorum. Sen kitap okum yani, <gülüyor> kitabı ben düzüyorsun, tavsiye bir öğrencisin ama. Satranç diye bir kitap var dedim, bir Git onu oku. O kitaptan ne anladığını bana üç sayfa için de özetle, pazartesi günü getir, söz getireceğim 3 Üç sayfaya yazı yaz, kitap hakkında ne düşünüyorsun, ne anladın, ne şey yaptın falan. Kendini de koy o kitapta bir yere ya da beni koy, başkalarını koy. Neyse işte bunun bir tanesi mı? Yani. Şimdi ben o kitabı çok eski okumuştum. E, satrançta işte o meşhur köylünün bilmem ne usta, üstadı yenmesi Şimdi gerçi geçenlerde cübbeli şey çıkardı, fetva verdi yasaklandı <gülüyor> yasaklanmadan belki bunu konuşacak diyor. Bazı meselelerde, evet. Bazı meselelerde kumar olarak kullanılsın. Evet. Sertançı, Sertançı evet. tarif ederken bu yerer işte e, bütün taşların belirli görevlerinin olması, eşit kurduma sahip olması işte vesaire falan filan ve onun karşısında Go'yu koydum yani ben de bir yerde şey satrançla bir için karşılaştırılması ya da tablanın karşılaştırılması üzerine bir şeyler okumuştum. Go'yu bilmiyorum, Go'yu da öğrenmiş oldum. Şimdi şey bu, burada bir açıdan tekrar sana da sormuş oldum çünkü Badyo örneğini verdiğin için. Bu olayla tekillik mevzusu yani ve bu işte kurulmuş, düzenli, işte kapalı evren, işte her şeyin görevleri belli. Şimdi haydi bakalım kavga edin işte kim kimi yiyecek hedef ne sonuçta ifsigarik gelecek. Diğerinde ise daha böyle işte başlangıç itibariyle evet belirli tabii koşullar var ama verili olmayan da yüzlerce koşullarla oyun esnasında kurulan oyunlar var. Dolayısıyla daha çeşitliliği ve değişimi rastlantıya daha açıkken özneleri daha özgürleştirirken diğerinde aslında belirli bir tecrübe ya da e, kapasitenin kullanımı ile ilgili bir şey var. Hani bu hani şey Kasparov'un Deep Blue diye bir ilgisayar çıktığında işte onun sürekli satranç maçı yapıyordu. İşte üç maç alırsa Microsoft ona bir şey veriyordu <gülüyor> falan filan. Onun gibi bir şey yani. Satranç gerçekten çok mekanize bir oyun. Ee, Efendimiz Lenin'in de devrim sonrası ne yasaklaması daha doğrusu oynamaması gibi gibi bir durum. Yani neyse. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bu e, Satranç ve Go ya da işte Satranç ve Bilic neyse Bunlar arasındaki şeyi düşünürken, hiyerarşinin kurulması, öznelerin özgürleşmesi ya da işte öznelerin hiyerarşinin içinde rapt edilmesi, bir yerleştirilmesi vesaire falan şeyle ilgili olarak. Şimdi bunu bizim hareket alanımızın yine hareket alanımızın aslında goya daha yatkınmış gibi gelse de satrançmış gibi geliyor bana.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 hakim akışı paramparça edemediyecek. Bir sıkıntı oluyormuş gibi. Sen bu konuda e, bir yorum yapmak ister misin diye bir şey sormak Şey, e, e, Hakan dostuma da şeyi sormak Bu olaylar tekillik ve bireyleşme değil. E, felsefenin temel problemlerinden biri ya. Işte, eskiden, bireyleşme nasıl olacak? <gülüyor> varlığı koyduk da bu nasıl bireyleşecek o zaman? Hadi bakalım bireyleştik. Ya da işte parça bütün ilişkisi tartışması. Bu tekilleşme ve bireyleşme meselesini birazcık daha açabilir misin yani Dörözün perspektifinde bu nasıl oluyor diye bir, bir hatırlatma olabilir. Şey, az önceki tartışmaya ilgili bir şey eklemek istiyorum. ben. E, Dörözün şey gibi bir laf var. E, Yum Yum monogripsinde galiba yani. E, evren biz onu anlamaya başlamadan önce kendi kendi ifade ediyordu falan gibi lafları var. Yani e,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 Yani hani e, burada mesela bu sebeple mesela e, bunu, bu perspektiften bakan birisi e, en iyi ihtimalle yorumsamacı ya da yorumlayıcı bir yere e, konumlanabiliyor ama, ama mesela bin da özellikle şu vurgu çok yorumlama asla yorumlama git tecrübe et git ona az önce Hakan dediği gibi işte, işte orada işte hani Onunla böyle bir mesafe, bilen bilinen, Özde Nesne gibi bir ilişki kurmaktan çok git ve tecrübe et ya da aç kendini onun tecrübesini aç falan. Hani bedenlerin birbirine açıldığı bir e, sosyus düşünüyor. Bir, bu bir sosyus ama bu sosyus sadece insanlardan oluşmuyor. Yıldızların sosyusu var, İnsan hayvan Asambulayızları var. Göçebelerin mesela böyle insan hayvan e, toplanışları, öbekleşmeleri var. Atın hikayesini düşünürsek mesela. Ya da işte hayvanla, hayvanlarla kurulan e, savaş e, mekanizmalarını, hay, hayvanların içerisinde oldu e, savaş şeylerini, işte e, binlerce kişilik orduyla, fillerle birlikte gelen şeyi falan düşündüğümüzde. insan hayvan asambleyeleri özellikle savaş hikayelerinde falan çok net görünüyor. E, ama şey e, bu Satranç ve go arasındaki e, ayrımı darız ve Goa'tarı şeyde binyayla da şey üzerinden yapılan mekan meselesi, mekan sorunsalları üzerinden. Ee, hani bizim kurguladığımız mekan e, şey diyorlar, yani çizgili uzam burası, hesaplanmış, ölçülebilir uzamlar üzerine kuruyoruz biz dünyamızı. Yani bu uzam işte daha e, analitik geometriler e, işte falan beri ya da ölçülebilirlik fikrinden beri e, böyle bir mekansal tasarımımız var. E, bu mekansal tasarımın mesela oyundaki karşılıklarından bir tanesi satranç. Ama doğu tahtası da benzer.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 Ve e, orada Deleuze ve Goethe'yı çok detaylandırdığı bir şeydi. Ben merak ederek biraz girmeye çalıştım bu oyunun içerisine. E, aslında bize e, hani şunu söylüyorlar, tıpkı tıp, tıp, Kafka eserinde e, söyledikleri gibi iktidar piramik biçimli değildir. Aynı davanın koridorlarında olduğu gibi yan yana bitişiklik işler. E, biz iktidarı ne kadar piramit biçimli düşünürsek ona karşı o kadar savunmasız olacağız.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 süreçler bürokratik şeyler yapmaya devam etti. E, hani bence şeyin modeliyle alakalı bir sorun var. İktidarın mimarisi hani bunu nasıl düşüneceğiz? Deleuze genelde bize işte şey diyor hani bu bitişiklikleri, yan yanalıkları, komşuluk, akrabalık ilişkilerini falan e, bir hani bunları değiştirmemiz gerekiyor. Onun üzerinden e, belki özgürleştirici bir pozitif öğretebiliriz. Go belki o anlamda tuhaf bir oyun hatta böyle yani şu anda ne oluyor? Dünya da oynuyor falan yani. Ortalığı herkes birbirini çevirmeye çalışıyor. Böyle çok gerçekten çok tuhaf bir şekilde evet kantonları bir şekilde dört cepheden kuşatarak yok etmeye çalışıyorlar. Mesela yani bunun gibi mekan politikası bağlamında düşündüğümüzü böyle bir açılım yaratıyor. Öyle zügatleme ölçülebilir olmayan mekansal örgütlenmeler nasıl olabilir e, konusunda? Ya her şey tekileşme birleşme meselesi. Şu <gülüyor> olayla da bağlısın hani, de, evet. badiye dedin ya olayla evet. o da olayla tekiledir. Ya şimdi o hani orta çağdaki o biriki piyon işte individualizm probleminin mesela badiye e, ...sonradan yankısı oldu, yani e, varlıklı olayın işte ikinci ciddi, e, sonra işte yakınlarda yayınlanacak olan bir de üçüncü ciddi var. Ondan sonra e, orada da dünya konu gibi bir şey e, e, ortaya çıkacak. Ondan sonra onun kencevesinde de, e, tek tek şeylerin bu çokluktan e, nasıl türediğini diyelim, o jenerik değil kendince baştan sona takip etmiş olacak. Şimdi tabii bu böyle nefes kesici bir serüven gibi de hep de bunu da şey yaparlar. Ondan sonra bazı boşlukları da hızlıca dolduruyorlar, geçiyorlar. Yani hakikaten yani bir sürü büyük düşünür de aynı şeyi yapıyor. Şimdi Ama Debrez'in kavrayışına gelecek olursak o yani Zorabishvili diye bir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 Dilözün bir tür ikili oynadığını ve bu alanı şöyle kat ettiğini düşünüyorum. Bir tarafta gayet rasyonelist gelin, hani Fransız gelinin zaten söz alan hemen hemen bütün Fransız düşünüyorum içinde olan rasyoneliz canı var. Öte yanda da bir amrist var. Şimdi bunlar arasında gidip geliyor. Bazen programlar yapıyor. Ya yani programlar derken? Şey yani, şimdi şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım, sonra onu 3'e doyacağım, sonra onları 5 ile çarpacağım falan gibi. Gayet rasyonelistlerin sevdiği tarzlar. Şimdi durun bir dakika size, şimdi 6 bölümlük bir oyun oynayacaklar diyorum. Sonra şimdi bu birinci bölüm diye devam ediyorum. İkincisi de ampiristlerin zaten işte Hume'u yani sonuçta bir insan sezgisinden alıp insani kurumların nasıl oluştuğunu tersten gösteriyor. Yani tek tek şeylerden başlarız zaten. Başka bir şeyden başlayamayız. Başka bir şeyde olup olmadığı ayrıca meçhul. Onun dışında insan özmesinin ve yavaş yavaş insan kurumlarının, hatta de devlet gibi bir or organik şeyin nasıl oluştuğunu size buradan çıkacak. Ya de mesela Bergson'un yaptığı gibi madde ve bellekte. Orada da aslında benzeri bir antresist hamle var ama tabii onun oyunu bozduğunu düşünüyor deriz. Yani ben her şeyin e e ingeler olduğu ve başka başka bir türden bir şey olmayan bir çerçeveden şeylerin nasıl kurulduğunu size aşama aşama anlatacağım. Dolayısıyla bu böyle bir çerçeve kazanıyor ki sen de işte senin beyninde, gözlerinde, dişlerinde aslında birer imge kesişmesi. Bunların kontraksiyonundan sık bir şey. Bir şey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 ya, olay olarak nitelenen şeylerin nasıl görünmesi gerektiğini ileri sürerek o yolu alıyor. O yolu alırken de mesela işte edebiyattan çok faydalanıyor. Yani e, her, henüz şeyin e, şair kedisinin gülümsemesi kedisiz gülümseme Lewis Carroll'ın Ali Diyarındaki şey ortada kedi yok. Bütün o kedinin de yerine geçer ama kedi olmayan ama kedi olan o yani, şey o, o şeyler e, birer nesne değiller. Tabii şimdi şey nesne hepsi birbirine karışıyor. Onların süreklilikleri diyor diyoruz. Zamanlı da ölçülebilecek en küçük birimden daha küçük orada işte Leibnizyen bir hamle yapıyor. Yani biz mesela bir tekillik ne kadar sürer? Bu tekilliklerin ne kadar sürmesi bir olayı e, ortaya çıkmasını sağlar gibi sorular soramıyoruz. Onu sorduğumda anda da şunu söylüyor. İki çeşit zaman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 birbirine eklenmiş aslında zamanı da oluşan, oluşturan hem şimdiin sürmesini sağlayan hem de geçmişin şimdi de saklanmasını sağlayan zaman. Hmm. Aslında kronosun tahayül edilmesi bile ancak ay onun iş başında olmasıyla mümkündür ee, diyeceğim. Dolayısıyla yani kaçamak konuşuyor gibi oluyorsun çünkü işte Derrida ilgili konuştuğun her durumda yani alan değiştiriyor. Bu, bu da çok eleştirilmişti yani, çünkü bir dakika şimdi sen önce bir şunu anlat, hani bizdeki klasik o, bunun bir, bir hesabını ver bana. Ya mesela bizim tez savunması filan hepimiz şeyler <gülüyor> sana yaşatmadılar <gülüyor> işte. <gülüyor> o, o, mesela bir dakika, oraya geçme. Önce Sartre'ın bilmem neden ne anladığını anlattı. Ya yine Sartre'de zaten önce kendisinden geçiyor, ondan sonra ondan geçiyor, sonra bundan geçiyor. Yani o kavram o şekilde yol alıyor.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 Aslında sizin kullandığınız yani, Aristoteles'in kavramları da böyle diyor adam. Yani Aristoteles'in işte e, bir tözden anladığı şey, yani ne bileyim işte bu e, usia problemi. O orta çağ nasıl aktarılır, aktarılırken ne kadar değişti. Bütün bu süreçte öyle değiştiğini söylüyor. Dolayısıyla yani olay e, gerçekten antrik gelenek üzerinden düşünüldüğü zaman e, ve Rasyonalizm gelinlikten düşünüldüğü zaman, sanırım yani benim okumalarından çıkan böyle birbirinden farklı iki durum. Birisi de yapı taşı gibi, diğerinde ise aslında küçük deneyimciler e, gibi görünüyor. E, ve bunun ikisini de manipüle etmeyi seviyor. Çünkü yani biraz Bergson'un öğrencisi. Bergson rasyonalizmle e, şey arasındaki, e, amfisizm arasındaki arasındaki, e,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 Felsefe dünyasında hırslılıkla felsefe arasında böyle bağlantı kurduğu yerler var öyle yani e, iyi bir hırsızlık yap, yaptı yani yap, yapmaktan bahsediyor öyle ama e, bu şey yani çok e, özel bir şeyden bahsediyorum. Mesela ben dün olay meselesiyle ilgili Bayt'te böyle bir şey yaptığını hissediyorum yani Bayt'te Bayt'te de çünkü böyle bir olay metafiziği var yani özellikle bize sık sık şunu söylüyor Bayt'te yani ortodoks e, bakış diyor e, şeyleri arkasına gömer olayı.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 Ee, bizim mesle diye e, temsil ettiğimiz her şey e, bizim algı düzeyimizin e, göremeyeceği evrelerde müthiş birer olay olarak aslında evrene e, fırlıyorlar. Evrene böyle kendilerini e, ifade ediyorlar. Ve varlık işte feryat gibi gene diyor bu yüzden. Bu olayları bilmem. Biz bizse e, bunu hani örtbas etmeye, biraz görmezden gelmeye çalışıyoruz. Hani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 yabancılaşabilmeyi ve bu yabancılaşmadan bir olanak türetmeyi öğretilen edebi deneyimler de bunun içerisinde veriyoruz. Bu yüzden böyle düşüncesi aslında bir anlamda bir olay metafizi bence de. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.